Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkeme Chevron Petrol Şirketi'nin Ekvador'da bir mahkemenin hakkında verdiği milyarlarca dolar tazminat kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Chevron, Ekvador'da Amazon'lara verdiği zarar karşılığında 18.2 milyar dolar ödemesi yönünde verilen mahkeme kar kararına karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Chevron'un 2001 yılında aldığı Teksako ile Ekvador'un Lago Agrio bölgesinde halk arasındaki hukuki mücadele yıllardır devam ediyordu. Yüksek Mahkeme, Chevron'un yaptığı itirazı neden reddettiğini ise açıklamadı. Teksako'nun 1964 ve 1992 yılları arasında çevre kirliliğine neden olduğu söyleniyordu. Chevron, Ekvador'da bir mahkeme tarafından verilen kararın New York yasaları uyarınca uygulanamayacağını savundu. Temiz Mahkemesi ise New York'ta bir mahkemenin, başka ülkelerdeki mahkemelerin kararlarını durduramayacağını söyledi. Mahkeme kararı çevre kirliliğine neden olmakla suçlanan diğer petrol şirketlerini de etkileyebilir. Petrol iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olmanın yanı sıra çevre kirliliği açısından da görüldüğü gibi büyük bir tehdit. Çözüm ise yenilenebilir enerjilerde. Yenilenebilir enerjiler için adım atan yerler arasında Türkiye'den bazı kentlerimiz de var. Kahramanmaraş'ın Elbistan'ında. 16 metrekarelik bir alanda güneş ölçüm istasyonu kuruldu. Evciyöyük köyünde kurulan güneş ölçüm istasyonu güneş enerjisi santrali için bölgede atılan ilk adım olarak nitelendiriliyor. Sivas, Darende ve Elbistan'da kurulumu yapılan güneş ölçüm istasyonları bir yıl boyunca veri toplayacak. Toplanan veriler uydu aracılığıyla yetkili firma tarafından takip edilecek. Bir yıl içerisinde yeterlilik testini geçmesi halinde bölgeye güneş enerjisi santrali yapılabilecek. Bazı üniversitelerimizde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiler için projeler üretmenin peşinde. Erciyes Üniversitesi Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü öncülüğünde tasarlanan hidrojen enerjili araç Mobidik Gelecek yıl Hollanda'da düzenlenecek eko maraton yarışlarından birisine katılacak ve hedef almayı bekliyor. Erciyes Üniversitesi'nden Mobidik takımının kaptanı Serdal Uşak. Maratonda araçların en az yakıtla en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığını belirterek yarışta bize verilen hidrojenle 21 kilometre yol yapabiliyoruz. Bunu 1 litre benzinin verdiği enerjiyle oranlarsak yaklaşık 2000 kilometre gibi bir değer ortaya çıkıyor dedi. Yeşilırmak Çevre Platformu üyeleri ise Tokat-Kozanlı Vadisi'nde yapılmak istenen 5 farklı HES projesini İstanbul Taksim'de yaptıkları eylemle protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Özge Erdoğan, chat süreci işletilmeden yapımlarına başlanan HES'ler için davaların sürdüğünü Tozanlı Vadisi'nde bulunan 30'dan fazla yerleşim yerini olumsuz etkileyecek projeye karşı davalar açıldığını ve bir HES inşaatının da durdurulduğunu belirtti. Erdoğan, derelerimizi vermeyeceğiz, derelerimizi, toprağımızı, yaşamımızı savunmak meşrudur, dedi. Bulgaristan ise nükleer enerji nedeniyle referanduma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Belene Atom Santralinin geleceği hakkında yapılması düşünülen referandum için mecliste temsil edilen parti üyeleriyle görüştü. Plevneliev, vatandaşların çıkarları için ülkenin yeni tarihinde ilk kez yapılacak halk oylamasının gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Rus nükleer santral inşaat şirketi Atomstroy Export, Bulgaristan'ın iptal ettiği Belene nükleer santral inşaatı anlaşmasını uluslararası mahkemeye taşımıştı. Rus şirket Paris Tahkim Mahkemesi'ndeki tazminat talebini 58 milyon eurodan 1 milyar euroya yükseltti. Belene nükleer santralinin sahibi olması öngörülen milli elektrik şirketi Nek de. Atomstroy Export aleyhine 61 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Karşılıklı davalar hala sürüyor. Belene Nükleer Santral ile ilgili ilk çalışma 1984'te başlamıştı. 1991'de protestolar nedeniyle askıya alınan proje 2004'te Bulgaristan hükümeti tarafından yeniden ele alındı ve Rusya ile görüşmeler başladı. Başbakan Boyko Borisov hükümetinin getirdiği öneri üzerine parlamento 28 Mart 2012 tarihinde aldığı kararla Belene projesinden tamamen vazgeçmişti. Buna karşı çıkan Bulgar Sosyalist Partisi, Temmuz ayında yaklaşık 700 binin üzerinde imza toplayarak konuyu referanduma götürmek istemişti. Gelişmeler Türkiye açısından önemli. Zira nükleer belayı ülkemize getiren şirket aynı şirket Atomstroy Export. Bakalım Bulgar halkının iradesi ülkede nükleere son verebilecek mi gezegenin geleceği için? Nükleer konusunda Japonlar ise adeta günah çıkarıyor. Japonya'da nükleer sıntının yaşandığı Fukushima Nükleer Santralini işleten Tokyo Elektrik Şirketi TEPCO, krizi engelleyebileceği itirafında bulundu. TEPCO Genel Müdürü Naomi Hiroso, başkanlığında oluşturulan çalışma heyeti hazırladığı raporunda, kaza incelendiğinde gereken hazırlıkların önceden yapılmamış olduğu problemi göze çarpıyor. Daha önce yaşanan tsunamilerden elde edilen sonuçlarla gerekli önlemler alınabilir miydi, adım atmak mümkündü ifadeleri yer aldı. Çalışma heyeti TEPCO'nun nükleer tesisi korumak için atacağı adımların, Ülkede nükleer karşı tavayı tetiklemesinden, çalışmalara müdahale edilmesinden ve dava süreçlerinden korktuğu yorumuna da bulundu. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem ve tsunami sonrası Fukushima'daki radyoaktif sızıntı nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye edilmişti. Bu afet sonrası Japonya'daki nükleer santraller kapatılmış ve güvenlik testinden geçirmeye başlamıştı. Japon halkı nükleersiz bir hayat için kararını çoktan verdi. Bu baskıyla Tokyo yönetimi 2030'da nükleer enerjiden vazgeçilmesine yönelik bir plan hazırladı. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.